Şeytanı Raziim. Elhamdülillahi R Rahman R Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Lalemin. ve Sılaa mı Ala Rasulüna Muhammed ve Ala Alehi ve Cepbhi İjmaa. Muhterem seyirciler Ali Emran Suresinin. 16. ayet-i tefsirimizi devam ettiriyoruz. Bundan önceki ayet-i de Allah Celle Celalü yeryüzünün de süslendiğini haber verdi. Bineklerimiz süslenmiş, altın, gümüş süslenmiş, eşler süslenmiş. Yani bir kadına göre eşi, Yine bir beye göre eşi ona süslenmiş. Ama mümin bir insan bu süsleri yani bu dünya zinetlerini Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu kurallar içerisinde elde edecek. Kimsenin canına, malına ve namusuna göz dikmeden halallarla beslenip, Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde yaşayıp Rabb'in huzuruna tertemiz varmaya gayret gösterecek. Allah kullarını görmektedir diyor ve kulları şimdi bize tarif ediyor. Allah'ın arzu ettiği, istediği, bizden beklediği kulluğu ve kulları şöyle tarif ediyor. اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اِنَّنَا آمَنَّا فَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا ذَابِ النَّارِ O şöyle derler. Ey bizim Rabbimiz, biz iman ettik. Biz iman ettik. Nasıl? O nasıl tarif etmişse öyle iman ettik. Bizim bu dünyada kusurlarımızı affet, günahlarımızı affet ya Rabbi derler. Ve bizi ateşin azabından koru derler. Bu dünyada bizim diyeceklerimizi Rabbimiz bize öğretiyor. Biz iman ettik. Semînâ ve adânâ. Diyoruz her gün yaslı namazından sonra. Ya Rabbi Kur'an'ını işittik. Peygamberinden bu Kur'an'ı işittik. Ve biz de itaat ettik. Ama itaat ederken de kusur yaparız. Emirlerini yerine getirirken de yasaklarından kaçınırken de biz hata ederiz. Sana layık kullukta kusur yaparız. O zaman sen bizi bağışla. Günahlarımızı affet ve bizi ateşin azabından koru derler. Bitmedi. Mü'min kullarının tarifi devam ediyor. es -sabirine. dost e, sabırlı olanlar. Onlar sabırlı. ve s dost doğrudurlar. ve l Yürekten inanarak ve de severek Allah'a kulluk yaparlar. Vel münfiğine kazandıklarını cimrilik yapıp yalnız kendileri harcamazlar, dağıtırlar. Vel müstavfirine bil eshar seher vakitlerinde Allah Celle Celaluh'den af talebinde bulunurlar. Bütün emir ve yasakları yerine getirdiğimiz halde müminin övülen özelliklerinden bir tanesi seherlerde istiğfar ederler. Diyor Allah Celle Celaluhu. Çünkü bizim bizim bütün ibadetlerimiz aldığımız nefesin karşılığı olmaz. İsterseniz nefesin değerini anlamak için şöyle burnunuzu ve ağzınızı bir dakika kapatın. Ya girmeyi verse veya giren çıkmayı verse. Doktorlar da bütün servetini verirsen sana bir nefes aldırırım veya aldığın nefesi çıkaramamışsan nefesini dışarıya çıkartırım dese... Daralınca her şey verilir. Onun için biz hiçbir zaman yaptığımız kulluk görevlerini çok görmeyeceğiz. Biz her halükarda Allah'tan af talebinde bulunacağız sevgili Peygamberimiz. Namazının arkasından estağfirullah, estağfirullah. Diyerek bize örnek oluvermiştir. İbadetimiz için bile estağfurullah. Çünkü bu namazımız bile sana layık yapamadık ya Rabbi. Anlamına Bunu da affet bizden ya Rabbi demektir. Şehid Allahu enne la ilaha illallah ve'l melekatu ve ulul ilmi qa'iman bil qist. Allah celle celalüh melekler ve adaleti ayakta tutan adaletle ayakta duran ilim adamları Allah celle celalüh'ten başka yaratan yaşatan ve yöneten olmadığına şahitlik yaparlar. La ilahe illahu el azizul Haki. Ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. O her şeye gücü yetendir. O hükmünde hikmet sahibi olandır diyor Allah Celle Celaluhu. Allah Celle Celaluhu kendi varlığına, birliğine ve ortağının olmadığına nasıl şahitlik yapar? Tabiat O'nun şahididir. Yer şahidi, gök şahidi, denizler O'nun şahidi, yıldızlar O'nun şahidi, çiçekler O'nun şahidi, böcekler O'nun şahidi. Niye? Yaradılanlar arasında yeryüzünün en zeki varlığı insan olmasına rağmen, bir çiçeğin yaprağını yaratamamaktadır. Uçak yapar, Rabbimin yarattığı demirle, kömürle, madenleri bir araya getirir. Yine Rabbimin tabiat kanunlarına dayanarak demiri havada uçurur. Ama bir buğday tanesini, bir kan damlasını, bir su damlasını yaratamaz. Onun için su israfı yapmayalım, dünya suya daralmasın diye insanlar tedbir alıyorlar. Bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun varlığının, birliğinin ve ortağının olmadığının şahidi. Melekler şahidi, ilim adamları da Şahididir. Onun için Allah Celle, Celle Celaluhu alimlerle alim olmayanlar bir değildir diyor ayet-i kerimesinde. Tabi ki ey alimler derken hem Rabbimin tabiat kanunlarını hem de Kur'an-ı Kerim'deki kurallarını kabul eden ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı da kendine Örnek bilen insanlar kastedilir Ve devam ediyor Rabbim. Diyor ki, bugünün hastalığına, şu çağımızda, her çağda da bu hastalık var ama, bu çağda hani kanserin arttığı gibi bir artış göstermiş bir hastalık. O hastalığa ilaç. Ali İmran suresinin 19. ayeti kerimesi. اِنَّ الْد۪ينَ عِنْدَ اللّٰهِ Allah katında din, İslam dinidir. Yani ''Efendim filan din de bilan din de diyor bazı insanlarımız. Onlara ben diyorum burada benlik olsun diye söylemiyorum bu konudaki kanaatimi ifade kanaatimi değil imanımı ifade etmek için söylüyorum bunu. Bu konuda şahsımın söyleyecek hiçbir sözü yoktur. Çünkü yetki Allah Celle Celalühu'a aittir. Cennete kimin gireceğini, cehenneme kimin gireceğini belirleme yetkisini Peygamberimize vermemiştir. Peygamberlere vermemiştir. Hani sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bazı ashabın bu cennetliktir demesi Rabbin tarafından melekle kendisine bildirilmesinden kaynaklanıyor. Yoksa ben cennete gönderiyorum anlamında değildir. Öyle olsaydı ciğer paresi Fatıma radıyallahu anha yani kendi kızına bile kızım peygamber çocuğu olmak sana fayda vermez Allah'ın kitabına Resulünün sünnetine sımsıkı sarıl demezdi cennete ve cehenneme kimin gideceğini belirleyecek olan Allah Celle Celaluh'tür kendi katında dinin Hangisinin makbul olduğunu bildirecek olan da yine o Allah Celle Celalüddür ve burada diyor ki Allah katında din İslam dinidir. Bir başka ayet kerime de "Vemenye teğir al İslami dinen" falan yok İslam'dan başka din edinen, arzu eden, arayan kişiden o din kat'iyen kabul edilmeyecektir. Len kelimesi orada felen yok bele minhu kat'iyen kabul edilmeyecektir diyor Allah celle celaluhu. Ve muhtelifellezine ulul kitabe illa min ba'dima ja'ehumul ba'd ja'ehumul ilmü beynehum kendilerine ilim geldikten sonra yani bu Kur'an kendilerine geldikten sonra daha önce kendilerine kitap verilenler azgınlıkları ve taşkınlıkları sebebiyle ihtilafa düştüler. Ve men yekfur bi ayatillahi fe innallahe sariiul hisab. Kim Allah'ın ayetlerini inkar ederse onun hesabı çok çabuk görülecektir. Diyor Allah Celle Celaluhu. El kitaptan Yahudi ve Hristiyanlar bir peygamberin geleceğini biliyorlar ve etrafa da bunu yayıyorlardı. Bu bilgi var kendilerinde. Ama bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke'den ilanını, tebliğını bütün insanlığa duyurmaya başlayınca İhtilafı orada düşüverdiler. Olmaz dediler. Mekke'den, müşriklerden, kitap tanımayan bu insanlardan peygamber olmaz. Olsa olsa Yahudilerden olur. Beni İsrail'den olurdu deyiverdiler. Kimi peygamber seçeceğini de Allah Celle Celalüh kimseye sormaz. O dilediğini yapar, dilediğini yaratır. İladiğini seçer. Fena halde, eğer seninle Münakaşaya dalarlarsa, çekişmeye gelirlerse, o zamandaki fıkıh İslam tüveye lillahi ve menide ben, yüzümü Allah'a teslim ettim. Allah'a döner döndüm. Ben değil yalınız. Bana uyanlarla beraber ben yüzümü Allah'a çevirdim. Ona teslim ettim. Ve kul, lillezîne utul kitab. Kendilerine kitap verilenlere şöyle de. Bakınız, diyalog kurulacak kesin. Ama diyalogda neyi söyleyeceğimizi Allah Celle Celaluhu bize öğretiyor. O ehli kitaba ve de vel ümmiyyine kitabı tanımayanlara da müşriklere de söyle. E eslem tüm peki siz de İslam'a teslim oldunuz mu? Onlara sor. Münakaşaya gelenlere siz İslam'a teslim oldunuz mu? Fe in eslemu fe kad Eğer İslam'a teslim olurlarsa... Hidayeti hidayete ererler, doğru yolu bulurlar. Fein in ve in ama eğer sırt dönecek olurlarsa sevgili Peygamberimize diyor, onun şahsında şu anda bize diyor: "Feyinne ma aleikubala sana tebliğ düşer. Yani sen bu ayetleri, bu insanlara, bütün insanlık ailesine. Duyurmakla, tebliğ etmekle görevlisin. Bir başka ayet-i kerimede اِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاوْا وَعَلَيْنَ hisab. Sana tebliğ etmek düşer, bana da onların hesabını sormak düşer. Diyor Allah Celle Celaluhu. Hesaba çekmek bize ait değil. Sen iman etmiyorsun ha, öyle mi? Gel bakayım, yok öyle. Çünkü iman da, inkar da gönül işidir. Tabancayı dayayarak bir müminin başına kafir olacaksın deseler, Ammar radıyallahu anh gibi evet oldum deyiverir de olmaz. Veya bir kafirin başına tabancayı dayayıp Kelime-i şehadet getir dersin, korkudan der ama Müslüman olmaz. Bunun için hesaba çekmek Allah'a mahsustur. Bizimkisi yaratanının kelamını insanlara duyurmaktır. İnnel lezîne yekfirûne vallâhu basîrun bil ibad Allah kullarını görmektedir biraz önce de bu ayet sonu bir ayetin sonu böyle bitmişti. Allah kullarını görmektedir. Çok önemli. Beni çok fazla e, çizgide tutan ayetlerden biridir. İslami çizgide tutan ayetlerden biridir. Hani 24 saat devlet tarafından denetlendiğinizi düşünün. Görüldü, görüntülendiğinizi düşünün evinize koymuşlar yollara koymuşlar her tarafa koymuşlar kameraları ve onları sökme imkanınız yok görme imkanınız da yok ve öyle yaşadığınızı düşünün. Rabbim için öyle düşünmeyin. Rabbim beni görüyor deyin ama Rabbim bu dünyada gördüğü her kötülüğün cezasını vermiyor. Bize fırsatlar tanıyor. Tevbe etmemizi istiyor. İmana gel kafir olanların imana gelmesini, mümin olanların istiğfar etmesini istiyor. İnnallah din yak yekfurûne bi ayatillahi Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve <messizlik> yakturûne nebiyine bir gayri <-tul> hakkın haksız yere peygamberlerini öldürenler. Haklı yere öldürürler manası çıkmaz burada yalnız çünkü peygamberler haksızlık yapmazlar. Yani öldürüyorlar peygamberlerini. Beni İsrail'den birkaç peygamber öldürdüler. En son öldürmeye teşebbüsleri var. Hatta öldürdüklerine de inanıyorlar. İsa aleyhisselamı öldürdüklerine inanıyorlar. Dünya inanmış Yalnız Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'de haber verildiği için ve ma kataluhu ve ma salabuhu وَلَاكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ İsa Aleyhisselam'ı öldüremediler de asamadılar da benzerini astılar. Benzerini astılar. Peygamber, en son peygamber İsa Aleyhisselatu Vesselam'ı bile haksız yere öldürmeye teşebbüs ettiler. Daha önce öldürmüşlerdi. وَيَقْتُلُونَ الَّذ۪ينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِصْتُ مِنَ النَّاسِ İnsanlardan adaleti emredenleri öldürürler. Onlar var ya, febeşşirhum bir elim. Onlara yakıcı, acıklı bir azabı müjdele diyor Allah Celle Celaluhu. Ülaikellezine habidat a'maluhum fid dünya vel ahira. Ve ma lehum min nasirin. Onların dünyada yaptıkları, Onların yaptıkları dünyada da, ahirette de boşa gitmiştir. Onların hiçbir yardımcısı da yoktur. Cehennemde onları kurtarıverecek kimse yoktur diyor Allah Celle Celaluhu. Hocam peygamberlerini öldürmüşler ama şöyle bir iyilik de yapmışlar. Kim için yapmışlar? Nefisleri için veya şeytanları için. Veya adımız kalsın. Saltanatımız yürüsün diye yapmışlar ve mükafatını da, ücretini de bu dünyada almışlardır. Rabbim benim için mi yaptınız? Yok. <gülüyor> ya Rabbi biliyorsun yani boynu bükük diyecekler. Bizi kurtarmak için gönderen kandilimizi biz söndürdük diyecekler. اَلَمْ تَرَيْلَى الَّذ۪ينَ اُوْتُوا نَص۪يبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ اِلٰى كِتَابِ اللّٰهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّا فَر۪يغٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Onları Allah'ın kitabına davet ettiğinde, davet edildiklerinde, aralarında hükmetmesi için kitaba davet edildiklerinde dikkat edin aralarında hükmetmesi için Allah'ın kitabına davet edildiklerinde sünne yetevellaferiqum minhum ve hum muridun onlardan bir grubu sırt dönerek Allah'ın kitabına ve Allah'a ve o peygambere yüz çevirenler yüzünü çevirip gidiyorlar. Onları görmedin mi? Demek ki bir kısmını Allah'ın kitabına dönüvermişler. Yani kabul etmişler. Yahudilerin ilergelenlerinden Abdullah bin Selam gibi ve onun yanında birçok Yahudi de Müslüman oluvermişler. Peki bunlar Yahudileri ilgilendiren ayetler mi yalnız? Hayır. Allah Celle Celaluhu onlardan örnek vererek bizim şu anda bize gönderilen yani 7 milyar insana gönderilen Kur'an-ı Kerim'in hükmüne müracaat edelim. Aramızda hakem Kur'an olsun denildiğinde yüz çevirenlerin durumu da aynen onlar gibidir. Şu anda aynen onlar gibidir. Zelike bi ennehum qalu len temassana'n nar illa ayyamen madudat ve garrahum fi dinihim ma kanu yafturun. Onların böyle yapmalarının sebebi ya bizi ahirette ateş birkaç gün tutacaktır. Ondan sonra biz cennete gidecekler gideceğiz. Biz seçkin insanlarız. Demelerindendir. Bunu demelerine sebep nedir? Din hakkında uydurdukları şeylerdir. Dinleri onları aldatıyor ama o kitaplarına koydukları da Allah'tan gelen sözler değil. Kendi uydurup Tevrat'ın içerisine veya İncil'in içerisine uyduklarıdır. Kendi uydurdukları, yefteru, iftira kelimesi bizim Türkçe'de de kullanırız. Kendi uydurdukları, iftiraları kendilerine din kabul etmişler ve kendi kendilerini bu adamlar kandırmışlar. فَكَيْفَ اِذَا جَمَانَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا ve ف۪يهِ وَوَفِّيَتْ كُلُّ نَفْسِمْ مَا كَسَبَتْ Bir gün gelecek. O günün gelişinde de hiç şüphe yok. O gün geldiğinde, onları bir araya topladığımızda, herkesin yaptığı da kendisine verildiğinde, hiç kimseye haksızlık yapılmadığında, bakalım durum nasıl olacak? İyilere mükafatı verilecek, kötülere, inkarcılara da cezası verilecek, kafirlere hiç haksızlık yapılmayacak, yaptıklarının karşılarını bulacaklar söyle bütün insanlığa söyle. Kul. Allahumma malikel mulki tu'til mulke men tesha ve tenzil mulke mimmen tesha ve tuizzu men ve tudillu Menteşa tesha biyadikel hayr inneke ala kulli şeyin kadir. Allah'ım sen mülkü, malı da, saltanatı da, otoriteyi de Dilediğine verir, dilediğinden çeker alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltırsın. Bütün iyilikler senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin diyoruz biz. Bir de örnek veriyoruz. Rabbin veriyor tabii. Tu li culleyle nahari ve tu li fi'l leyl ve tukhricul hayye min el ve tukhricul meyte min el ve terzuqu men te'sha bi gayri hisab. Geceyi gündüzün içine, gündüzü gecenin içine sokuyorsun. Yani akşamı getiriyor, gündüzü götürüyor, gündüzü getiriyor, geceyi götürüyor. Yani dünyayı Güneşin etrafında döndürüp duruyor. Ölüden diri diriden ölüyü çıkarıyor. Kafirden mümin insan, yiğit insan, mücahit insan meydana geliyor. Peygamberden kafir çocuk doğu veriyor. Yumurtadan tavuk çıkıyor, tavuktan yumurta çıkıyor. Sensin herkese rızık veren dilediğine, hesapsız rızık veren de sensin. Dememizi ve insanlığa da bunu duyurmamızı istiyor. Bu ayetleri biz inanarak ve de amel ederek söyleyecek olursak kimse bizi can derdiyle, mal derdiyle, fakirlik derdiyle korkutamazsın. La yattağizl الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ kafirin مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ müminin يَفْعَلْ men فَلَيْسَ مِنَ felse min شَيْءٍ fi şein تَتَّقُوا مِنْهُمْ minhum tuqa ve yuhzurukum Allahu nefsê ve Müminler kafirleri kendilerine yönetici dost edinmesinler. Müminlerin dışında yönetici dost edinmesinler. Kim de bunu yaparsa, mümini yönetici dost yapmaz da kafiri yapacak olursa, onun Allah katında hiçbir değeri yoktur. İlla en tettegu minhum tugah. Ancak korku esnasında kafire de dostmuş gibi görünmeye ruhsat veriyor Rabbim. Kafirler dayamışlar tabancayı. Sen benim dediğimi tutacaksın. Benim öbrümden çıkmayacaksın. Allah'ın dediğini değil, benim dediğimi tutacaksın derse o ayrı diyor. Allah kendisinden sakınmamızı bize emrediyor. Çünkü dönüş Allah'a. Bu korktuğumuz adamlara dönüş yapmayacağız. Bizi yaratan'a doğru biz dönüş yapacağız. De ki onlara kul in tukfu ma fi sudurikum evtubduhu yalemullah ya Ey âlemi muhafız semâvâtı ve muhafız el-ard, vallâhü alâ külli şey'in kadîr. Gönüllerinizde gizlediklerinizi de, açığa çıkardıklarınızı da Allah bilir. Allah göklerdekini bilir, yeryüzündekileri bilir. Her şeye de gücü yeten odur. Yevme tecîdü küllü'n-nefsim mâ amilet min hayrin muhdarâ. Herkes yaptığı iyiliği yarın karşısında hazır bulacaktır. Ve maamilat Ama kötülük yapanlar teveddülev ennebeyne ha ve beynehu emeden bayda. Keşke yaptığı kötülükle kendi arasında dünyanın bir ucundan öbür ucuna kadar veya yerden göğe kadar bir uzun mesafe olmasın isteyecektir. Yine Rabbim tekrarlıyor bir kelime cümleyi ve yuhadzirukumullahü nefsih. Allah kendisinden sakınmamızı istiyor bizden. Vallahu raufun bil ibad. Allah kullarına karşı çok şefkatlidir. Yani uyarmasının sebebi de o. Yapmayın, yanlışa gitmeyin diyor Allah Celle Celalühü.